Şimdi e, kardeş, e, gerçi Musa abim gerekeni söyledi gerçekten. E, Mehdi aleyhisselamla ilgili yani o onun Said Nursi olduğunu, o zaman herkes kendine göre bir Mehdi çıkarmış öyle diyelim. Birisi herkes kendi üstadını neredeyse Mehdi olarak görüyor biliyorsunuz e, Şia'nın böyle bir beklentisi var. Ee, onun da ismi İbni Hasan el Askeri'dir mesela onların kendi inançlarına göre Türkiye'de mesela şu an bazı sapıklar e, bazı sapıklar Mehdi olduğunu söylüyor ee, onu da geçin mesela belki bunların içerisinde kendisine rahmet okuduğumuz kişilerden birisi gerçekten Said Nursi'dir kendi dönemiyle ilgili hataları olmasına rağmen bir mücadele vermiştir ancak onun mücadele verdiği ee, on, o, e, mücadele verdiği dönem ülkenin en karanlık dönemidir. Öyle mi değil mi? Gerçekten ülkenin hatta dünyanın en karanlık dönemidir. Halbuki bizim Mehdi inancımızda <gülüyor> Mehdi Aleyhisselam geldikten sonra biliyorsunuz Deccal'a karşı mücadele verecektir. Ve İsa Aleyhisselam inecektir. Dolayısıyla Nasıl ki asr-ı saadet ismini almış bir dönem var Resulullah Aleyhisselatü geldiği bir dönem. Biz İsa Aleyhisselam'ın geldiği dönemde de aynı şekilde saadet devri de denilen, siz de ifade hadisler var. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlar mal kabul etmeyecek. Öyle ki çocuklar yılanlarla oynayacak diyor. Veya e, kurt kuzuyla arkadaşlık yapacak diyor Aleyhisselam hadislerde. Bana Said Nursi'nin, Hadi diyelim ki o Mehdi'ydi. Eğer biz onu Mehdi kabul edersek, tamam ben size hemen katılacağım burada. Diyelim ki ne said Nursi, Allah ona rahmet etsin, Mehdi ise, o zaman Allah Resulü ve Vesselam'ın bu sözleri ortaya çıkmadı, vuku bulmadı. Bizim bildiğimiz böyle günler görmedi dünya. Hak ile batıl bu şekliyle birbirinden ayrılmadı ancak ee, Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği dönemde hak ile batıl birbirinden ayrılacaktır. Hak ile batıl birbirinden ayrılacaktır. İslam ümmeti belli olacaktır. Yeryüzünün en hayırlıları olan kimseler. Söyler misiniz? Said Nursi'nin böyle bir ordusu mu vardı? Ondan sonra efendime söyleyeyim, batıl belli olacak. Hak ile batıl karşı karşıya gelecektir. Yani siz Mehdi aleyhisselam hadislerde geçiyor ancak Mehdi aleyhisselam tek başına değildir. Onunla beraber olan bir topluluktan bahsediliyor. Mehdi aleyhisselamı, ee, Said Nursi'yi mehdi görenler, söyler misiniz onun ordusu kimdi? Neredeydi? Nasıl bir mücadele verdiler? İsa aleyhisselam bunların üzerine indi mi? Veya deccal vardı diyorsunuz, deccalı <gülüyor> deccal da görmüş sözde. O deccalı sadece görmeyecek, ona karşı savaşacak, mücadele verecek. En son nihayet onun yok olması İsa Aleyhisselam'la olacak. <gülüyor> He, hatta şu an meydi İstanbul'da yani bir de böyle şu an mevcut meydimiz de var. Böyle sapık karı kıza sulanan bir meydi var haşa yani. Böyle fitnenin başı böyle birileri var yani biliyorsunuz. Yani o Yeni Zellam'da da mıydı? Neredeydi? Ee, böyle şeyler, lavlar püskürtmüştü. Hani gökyüzünü duman kaplamıştı bilmem ne. Diyor ki İstanbul'un diyor sağından geçti, solundan geçti diyor. Üstünden geçmedi diyor bu duman. Niçin diyor? Çünkü Mehdi diyor <gülüyor> oradaydı diyor. Haşa. Allah'a sığınırız bunlardan. Yani arkadaşlar bunu kale almamak yani dikkate bile almak ilmi bir zaaftır, İtikadi bir zaaftır. Dolayısıyla Allah ve Resulü'nü Aleyhisselatü Vesselam doğru anlamanın yolu. Ha biz ne kabul ederiz? Mehdi Aleyhisselam'a iman eden bir kimse kabul ederiz Said Nursi'yi. Yani Said Nursi'yi Mehdi kabul etmek ona yapılan bir iftiradır, ona yapılan bir zulümdür. Aynı İsa Aleyhisselam için haşa Allah'ın oğludur demeleri gibi. Yani bu ona övgü değildir, ona zulümdür. Yani biz bizzat Said Nursi'nin kendiyle ilgili söylemediğini Allah ve Resulünün kendisiyle ilgili söylemediğini ona söylememiz bir zulümdür. Elimizde bir burhan olmadan konuşmaktır. Çünkü diyor ki, Allah Azze ve Celle diyor ki, hadi bize delilinizi getirin eğer sadık iseniz, eğer doğru sözlü iseniz. Dolayısıyla bunu söyleyenlerden biz delil isteriz. Deriz ki, siz buna Mehdi olduğunu söylüyorsunuz. Bize söyleyiniz. Valla bizim tanıdığımız Mehdi sakalını kazımaz yani, ben böyle biliyorum yani. Çünkü Kur'an ve sünnetin haber verdiği bir şeydir. Ve bizzat hataları vardır. Yani Said Nursi Allah ona rahmet etsin. Bazı hataları vardır. Ancak kendi dönemine göre, kendi durumuna göre, ilmi durumuna göre hata yapması da doğaldır. Bir kimse bir hata yaptığı zaman, samimiyetinden ötürü, araştırmasından ötürü ecir alabilir. Bir ecir alır. İsabet ederse iki ecir alır. Dolayısıyla... Ee, onun Mehdi olduğunu söylemek ki biz biz ondan çok daha hayırlılarını tanıyoruz. Ben onu da söyleyeyim. Yani Said Nursi'den çok daha hayırlı kimseler tanıyoruz. Ama bunları Mehdi'ye nispet etmiyoruz. Demiyoruz onlar Mehdi'dir. Her önümüze çıkan salih kimseye bu Mehdi'dir demeyiz. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla ne olur? Bu ümmetin bir ferdi olmak bile büyük bir şereftir. Bu ümmetin bir ferdi olmak büyük bir şereftir. Yani bu kişiyi Övmek için ona Mehdi demek veya efendim onu farklı bir noktaya getirmek doğru değildir. Ve bu konuda bu konuda siz eşiniz olduğunu söylüyorsunuz. Allah size yardım etsin. Eğer eşinizin böyle bir e, inancı varsa gerçekten o zaman nurculuğu da bir din olarak görmesi muhtemeldir. Yani e, çok sıkıntılı bir durumdur bu. Dolayısıyla körü körüne bağlanmaktır demek istiyorum. Ne yapacağız? O, bu kardeşimiz, e Allah size selamet versin, yani eşiniz, e ne yapabilir? Eğer adil olarak bakmak istiyorsa olaylara, nurculuğun isabet eden yönlerini alır, Said Nursi'nin veya nurcu anlayışın, isabet eden yönlerini alır, hatalarını bırakır, terk eder, almaz. Ama Mehdi gibi görürse bunları masum görür. Masum gördüğü zaman da, Onların ağzından her çıkanı din kabul eder. Bu da onu büyük hatalara götürür. Bu da büyük bir e, büyük bir tehlikedir. Bu büyük bir tasluptur. İnşallah biz böyle bir hazırlık içerisindeyiz zaten. Biz e, imkan ye, e, olursa, ben gücüm yeterse, kıyamet alametleriyle ilgili, kıyamet alametleriyle ilgili. Ee, yanlış bilinenler diye bir bahsimiz olacak. Bir bölüm açacağız. Bunların içerisinde İsa Aleyhisselam'ın nuzulu var. Meca Aleyhisselam var. Deccal hadisesi var. Ve buna benzer e, meseleler var. İnşallah bunları bir bapta işleyeceğiz. Ancak ha aslında sorun sorun aynen öyledir. Sorun bu kardeşimizin bu kardeşimizin Said Nursi'ye veya o çizgide bulunanları hatasız görmesidir. Bizim masum inancımız yoktur. Masum imam inancımız yoktur. Siz eşinize sorun deyiniz ki deyiniz ki ee, Allah Azza ve Celle Said Nursi hata yapmayan bir kimse olarak mı yarattı? Bununla ilgili bir delilin var mı? Eğer derse ki evet öyle yarattı Kur'an ve sünnette Allah ve Allah Azze ve Celle'nin rasulleri dışında yani Enbiya'nın dışında masum olarak, masum olarak ee, nitelenebilecek başka hiç kimse yoktur. Allah Resulü ve Vesselam'ın sahabesi bile hata yapardı. O halde eşinize şunu sorun, sahabe mi üstündür, Said Nursi mi üstündür, Ebu Bekir mi üstündür, Ömer mi, Ebu Bekir Ömer mi üstündür yoksa Said Nursi mi üstündür? Böyle bir soru soruyor musunuz? Sorduğunuzda nasıl bir cevap alıyorsunuz? Eğer derse ki Said Nursi gerçekten bu büyük bir iftiradır, çünkü eli sünnet akidesine göre, yani sizin de eşiniz eli sünnetten olduğuna göre, eli sünnet akidesinde, bakın dikkat ediniz, o zaman sizin eşiniz eli sünnetten değil, onu ben size söyleyeyim, yani eli sünnetten beslenen birisi ise, eli sünnet inancına sahipse bu kardeşimiz. İşte bakınız bu da Said Nursi'nin vehimlerinden birisidir. Said Nursi Said Nursi o lemaları Allah yazdırdı demesi her ne yazmışsa bunlar bile Kur'an Allah'ın yazdırması demek vahiy demektir. Vahiy demektir. Bu da bir iftiradır arkadaşlar. Yani bununla ilgili, bununla ilgili bunlar çok ağır şeylerdir, ağır sözlerdir. Ki böyle bir şey söylemiş midir bu da ee, muğlak bir şeydir muğlak bir konudur dolayısıyla Said Nursi'nin bunları bana Allah yazdırdı demesini doğru bulmuyoruz dememiş olabilir diyoruz eğer demişse de bu kabul edilecek bir şey değildir Allah yazdırdı demek yani Allah Azza ve Celle'nin semavi kitapların yanında bir de Said Nursi'nin kitaplarını sayacağız öyle mi? Allah Azza ve Celle ona yazdırdı da ümmetten gizledi mi? böyle bir şey var mı ya? bu din midir? dinimizi nereden alıyoruz? Lütfen el i Sünnet akidesini iyi tanıyalım. El i Sünnet akidesinin ne olduğunu iyi bilelim. Allah Azza ve Celle biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy ile konuştuğunu söylüyoruz. Hevadan konuşmadığını söylüyoruz. Ve bu konuştuğunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştuğunun din olduğunu söylüyoruz. Onun dışında Allah yazdırdı demek yani Resulullah'a Cebrail indiriyordu. Ama Said Nursi olunca Cebrail bile gelmiyor. Allah direkt ona yazdırıyor. Öyle mi? Bu nedir arkadaşlar? Bu şeytanın musallat olmasından başka nedir? Nedir? Bu büyük bir iftiradır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan büyük bir iftiradır. Ashab'a yapılan iftiradır. Efendime söyleyeyim, bizim menhecimize yapılan iftiradır. Bu din değildir. Gerçekten benim haddim değil bunu söylemek ama burada söylemek zorundayım. Çünkü bu konuları tekrar edecek durumumuz yok. Bizim linkimizde taklit konuları işlendi. Taklit. Sizin eşiniz tam bir taklitçi. Tam bir taklitçi. Ona göre önünde masum bir imamı var. Ona da Allah yazdırmış. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e Cebrail vasıtasıyla geliyor. Ona Cebrail vasıtası olmadan geliyor. Yani sanki o Resulullah'tan daha üstünmüş gibi efendime söyleyeyim ve bu kişi masum hatta öyle ki ya bunun aslında peygamber olması gerekir onların tabiriyle hadi biz bu adama peygamber diyemiyoruz ne yapalım o zaman ne diyelim ha, bu da mehdi olsun. Hiçbir hadiste hiçbir hadiste bakınız dikkat ediniz hadi o mehdi diyelim. Ona da bu yazdırılanlar lemalarla ilgili mi söyleniyor sözlerle ilgili mi söyleniyor bana Allah tarafından yazdırıldı diye Hiçbir hadiste Mehdi'ye kitap indirileceği veya Mehdi'ye kitap yazdırılacağı yoktur. Buna ne diyecekler o zaman? İşte onun Mehdi olmadığını gösteren bir alamet daha. Resulü Aleyhisselatü Vesselam unuttu mu bunu söylemeyi? Ne diyorsunuz? Resulü ve Vesselam görevini eksik mi yaptı? Haşa ve Gerçekten bu doğru değildir. Bunlar büyük hatalardır. Kulaktan dolma bir din ediliyorlar. Bu kardeşimize tahassuptan kurtulmasını tavsiye ederim. Kesinlikle tahassuptan kurtulsun. El i akidesini iyi öğrensin. El i akidesi ne demek? Ashabın üzerinde olduğu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu dini nasıl öğretti ise, bu dinin müntesiplerini nasıl yetiştirdi ise onlar da ashabdır. Aynı onlar gibi Aynı onlar gibi, e, onların inancını taşırsa bu ondan kabul edilecektir. Onların dışında herhangi bir inanca sahip olması kendisinden reddedilecektir. Valla onun, siz diyorsunuz ki de beni dinlemiyor, gerçekten siz onun eşisiniz. Yani e, ben anlamıyorum yani siz onun eşiyseniz sizi dinleyebilmesi gerekir. Siz eşinizi kime teslim etmişsiniz öyle? size itaat etmesi gerekir. Niçin itaat etmiyor? O dinini sizden alması gerekir. niçin başkasından alıyor? Yani aynı şunun gibi yani ben espri yapıyorum tabii. Yani bunu doğru anlayın ama. Bizim bir kardeş gitti bir kız istedi. O dedi ki o kız şöyle bir şart koştu. Dedi ki ben her sene şeyhime giderim dedi. Her sene dedi şeyhimi ziyaret edeceğim. O arkadaş dedi ki vallahi ben evlenirsen senin kocan da benim şeyhim de benim dedi. Dolayısıyla senin başka şeyhin yok dedi yani. Anlıyorsunuz değil mi? Sizin için kocan eşinizin şeyhi olmadınız. <gülüyor> ha pardon. Siz siz bayansınız. Pardon özür diliyorum. Ben ben bilmiyorum ki ben zannediyorum ki bir bayan. <gülüyor> ha, o zaman he o sizin o sizin kocanız siz bayansınız. Ben bilmiyorum inanın ki ben sizi rical sanıyorum. Ben öyle konuşuyorum. Ha, belki şu an e, dinleyenler bunu biliyorlar ne dediğimi de. Ha, sizin kocanız, ha. o zaman siz hak üzeresiniz. Allah'a hamdolsun ki siz hakkı görüyorsunuz. Sizin sizin eşiniz bu konuda hata yapıyor. Yani dinlememesi, sizin eşiniz nurcu, nurcuların içerisinde yetişiyor, dinlemiyor. Ee, peki o size baskı uyguluyor mu? Yani gelin sizde nurcu olmanız konusunda size baskı yapıyor mu? Ha, bir de size baskı yapıyor. Gerçekten Allah Resulü ve Vesselam diyor ki, La taat ili mahluq fi maasiyetil Diyor ki hiçbir kula Allah'a isyanda itaat yoktur. Dolayısıyla bu konuda siz eşinize siz eşinize eğer itaat etmiyorsanız gerçekten Allah'a hamdolsun ki e, bundan ötürü siz e, günahkar olmazsınız hatta siz ecir alırsınız. Niçin aranızdaki ihtilaf e, Kur'an ve sünneti anlama konusundadır. Siz Kur'an ve sünneti doğru anlamışsınız. Ee, aslında madem öyle ben diyecektim ki ben deminden beri sizi ben rical sandığım için yani hem cinsim kabul ettiğim için diyeceğim ki eşinize söyleyin bizimle konuşsun diyecektim. Yani onunla görüşelim. Ama ben bayan olduğu için bunu söylemekten çekiniyordum. Madem eşiniz bizim hem cinsimizdir yani erkektir o zaman ee, bizle konuşabilir biz meydan okuyoruz tabiri caizse ona diyoruz ki yani bunu eğer ona ulaştırırsanız bilmiyorum nasıl tepkisi nasıl olur benden daha kıymetli arkadaşlar var burada ee, siz eşinize deyin ki sen Said Nursi'nin Mehdi olduğunu Mehdi olduğuna inanıyorsan bunun Mehdi olduğuna inanmayanlar günahkar mıdır ona böyle bir, sorsa, bir soru sorsanız ne der yani Said Nursi'nin mihdi olduğuna inanmayan kimse günahkar mıdır? Veya Kur'an ve sünnete muhalefet etmiş midir? Ne der? Ne der? Böyle bir soru sorsanız ne der? Ha, siz işit, anladınız mı sorumu? Siz eşinize derseniz ki madem o mühdidir, ha, Ha tamam. Sormanız lazım. Eğer sorduğunuzda ben size söylüyorum. Eğer derse ki Mehdi olduğuna onun Mehdi olduğuna inanması farz değildir. İnanmayabilirler. İnanmasa bile bir kişi mümindir derse o zaman diyeceksiniz ki o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü gelen hadisleri nereye koyacağız? O zaman bu ümmet helaktadır. Çünkü ümmet Mehdi beklentisi içerisindedir. He, i̇nanması lazım der, değil mi? Evet der, yani inanması gerekir, değil mi? Evet der dediğinize göre, eğer öyle derse, onun mehdi olması, mehdi olduğuna inanmak şarttır derse, gereklidir derse, ona deyiniz ki, o zaman bu inancı taşımayan bir sürü kimse var. Hatta eğer sen onlara davette bulunursan veya onlarla yapacağın münazara sonunda, getireceğin deliller neticesinde onları ikna edersen birçok kişiyi birçok kişiyi hak yola sevk etmiş olacaksın Bundan ötürü de sevap almak istemez misin gel bir odada bazı kardeşler var <gülüyor> yani bunlarla konuş Bunlar sen onları ikna edersen onları hakka ulaştırdığın için hem dua alacaksın hem Ecir alacaksın onlarla konuş de He, tamam işte bu sapıklıktan seni de bizi de kurtarsın. La ve la illa billah. Gerçekten çok mutaassib bir adam bu. Bu öyle bir kapalı ki yani Hakk'a öyle perdelenmiş ki kulaklarını, gözlerini öyle perdelenmiş ki konuşmuyor bile. Allah Allah var. Biz bizim karşımıza öyle insanlar biliyor, geliyor ki yani biz gelişinde sapıklık var adamın biliyoruz yani. Adam sapık ama oturup onu dinliyoruz. Çünkü o, biz onu dinlemezsek o bizi dinlemez. Hele hele ayet ve hadisle konuşan kimselerle ilgili nasıl böyle bir söz söyler? Gerçekten siz belki eşi olduğunuz için üzerinde etkili olamayabiliyorsunuz. Ancak elinizden geliyorsa ona mutlaka dua edin ancak bununla beraber bununla beraber e, onu üzerinde etkisi olabilecek kimselerle konuşturmaya çalışın. Bizim sözümüz budur. Bizim şu an burada e, Said Nursi'nin mehdi ol olmadığını ispatlamaya çalışmak gibi bir şeyimiz olmaz. Bizim yanımızda hatalarına rağmen hatalarına rağmen hatta en büyük hatası da en büyük hatası da bana Allah yazdırdı sözüdür eğer söylemişse söylememişse zaten Allah'a sığınırız. E, hatalarına rağmen salih bir kimseydi. İnancı doğrultusunda mücadele vermiş bir kimseydi. Allah ona rahmet etsin. Hatta bugün bugün ee, dediğim gibi hem onun döneminde yaşayan hayırlı kimseler tanıyoruz hem de en basiti e, İmam Elbani gibi e, Allah ona rahmet etsin kimseler bunun çağdaşı sayılırlar. Hiç bizim bildiğimiz Rabbani alimler bununla ilgili hiçbir söz söylememişlerdir. Hatta Rabbani alimlerden bile görmüyoruz Said Nursi'yi. Biz bile şu an bile böyle görmemekteyiz. Dolayısıyla bu kardeşimiz mutaassıp hatta Onunla oturup konuşun siz. Eşinize sorun. Ben inanıyorum ki Said Nursi'yi tanıdığı kadar Resulullah'ı tanımıyor sizin eşiniz. Ebu Bekir Ömer'i ve diğer ashabı tanımıyor eşiniz. Zaten diğer alimleri söylemeyeceğim. Selefin değerli alimlerini söylemeyeceğim. Gerçekten tanımıyor. O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden ziyade Said Nursi'nin sözlerini okuyor. Aynen dini ondan alıyor. Ona şu ayeti hatırlatınız lütfen. Ona şu ayeti hatırlatınız. Heh. Sadece Risale-i Nur. Halbuki Allah azza ve celle e, ayette diyor ki: "Nevayet tabiun illa zannu ve ma Onlar ancak zanna ve nefislerinin hevasına uyuyorlar. Yani bunlar zanna uyuyorlar ve nefislerinin hevasına uyuyorlar. Allah azza ve celle kendisiyle ilgili hiçbir hüccet indirmediği şeye uyuyorlar. Dolayısıyla hiç kimsenin sözü bizleri bağlamaz. Ona şunu hatırlatınız. Hucurat Suresinin birinci ve ikinci ayetlerine baksın. O ayetlere baksın. Ne demek? O ayetlerde diyor ki Allah ve Rasulün önüne geçmeyiniz. Ne demektir Allah ve Resulünün önüne geçmeyiniz? Hiç kimsenin sözünü Allah ve Resulü'nün sözünün önünde tutmayınız. Dolayısıyla kimden gelirse gelsin. Bizim için hücceti ikame etmesi önemlidir. Said Nursi bile söylese biz Said Nursi'nin delilini deliline bakarız. Sözün kimden çıktığına bakmayız. Sözün hak olup olmadığına bakarız. Dolayısıyla taklitle ilgili konumuz buna en uygun konuydu. Yani sizin eşinizin ee, sizin eşinizin sorunu aslında sadece onun Mehdi olduğuna inanması sorunu değildir. Aksine aksine onun e, büyük bir taklitçi, büyük bir mutaassıp olduğunun sorunudur. Hatta öyle ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın üstünde denilebilecek bir sevgi ve muhabbetle Said Nursi'ye bağlıdır. Allah ona hidayet etsin. Allah ona istikamet versin. Gerçekten bu büyük bir yanılgı, büyük bir hatadır. Herkes birinin peşine düşmüş gidiyor. Allah'a sığınırız. Evet. Evet, kardeş diyor ki Türkiye'nin karmaşık ortamında Sait Nursi nasıl hayatta kalmayı başardı? Bu nursi de o ortamın bir tuzağı olabilir mi? İnsanları asıl dinden uzaklaştırmak için bir koklamaydı. Aslında bu bir e, vehimdir. Böyle bir şey söylemek de mümkün değildir. Biliyorsunuz, hayatta kalmayı başarmak insanların başarısı değildir. Yani dolayısıyla hayatlar Allah'ın elindedir. Allah Azza ve Celle e, en zor, en zor şartlarda, yani büyük bombaların altında bir bakıyorsunuz ki sağ çıkan kimseler oluyor, bir bina yıkılıyor, herkes ölüyor ama bir bebek içinden sağ çıkıyor. Dolayısıyla onun yaptıklarıyla ilgili bu şekilde bakmak, yani onun hayatta kalmasını bir ölçü kabul etmeyi ben doğru bulmuyorum. Allah Azze ve Celle diledi ve o hayatta kaldı. Ve hayatta kalmasıyla sapıklığa mı çağırdı? Hayır. Kendi dönemiyle ilgili arkadaşlar düşününüz. Ee, yok yani birilerinin onun üzerinde plan yapması falan olarak bakmıyoruz. Gerçeği baktığınız zaman mesela Şeyh Said'in öldürülmesi Allah onu inşallah şehittir diyelim. Ee, ve onunla beraber olanların gerçekten öldürülmeleri ama onun hayatta kalması birlerin bunun üzerinde onun üzerinde hesabı olmuş olabilir. Ee, ancak birlerinin hesabı olması e, onun onun davasının veya yolunun mücadelesinin onun bir kukla olduğunu göstermez. Aynı şunun gibi mesela Usame ile ilgili Usame bin Nadin Allah ona rahmet etsin. Hani birileri dedi ya işte Amerika onu destekledi. Yani ney? Hani biliyorsunuz Rusya ile Afganistan e, Rusya'ya karşı savaşırken oradaki mücahitlere gerçekten Amerika silah veriyordu. E şimdi silah verdi diye Usame bin Ladin'in niyetinden şüphe etmek veya onu hukukla görmek doğru olmaz. Niçin? Çünkü gerçekten bana silah veren kim olursa olsun Ney? Amerika'nın hesabı var. Beni ilgilendirmiyor Amerika'nın hesabı. Onların hesabı varsa benim de hesabım var. Yarın ben o silahı onlara doğrultacağım diye düşünüyordu Usame Ve gerçekten de böyle yaptı. Günü geldiğinde de onların verdiği silahları kendilerine yöneltti. Heh. Dolayısıyla e, dolayısıyla e, böyle bu şekilde bakılmasını ben doğru bulmuyorum. Kardeş size de şöyle söyleyeyim. Ana panda diyen kardeş. Ee, hani diyorsunuz ya o dine hizmeti var. İnşallah vardır öyle diyelim. Ancak devrimlerin yapıldığı bir dönem zorla insanlara şapka giydirildiği bir dönem efendim e, ilmin yok edildiği alimin yok edildiği bir dönem Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri ve buna benzer kimselerin yok edildiği bir dönem basit sebeplerle yani harf inkilabıyla alimlerin cahil bırakıldığı bir dönemde kendi çapında elbette bana kalırsa hizmeti olmuştur. Ancak bu o, o dönemle ilgilidir. Kişiler de bildiği kadarıyla, bildiği kadarıyla mükelleftirler. Dolayısıyla fazlasını beklemek de doğru olmaz. Doğru olmaz. Ee, dolayısıyla bizim için en güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ hasene ee, Kardeş siz değiniz ki eşinize. İslami ilimler teykifidir. İslami ilimler teykifidir ne demek? Yani Kur'an ve sünnet tarafından belirlenir. İslami ilimler, İslami ilimler, rüya yoluyla elde edilmezler. İlham yoluyla elde edilmezler. Akıl mantıkla elde edilmezler. İslami ilimler hüccete dayanır. Yani Kur'an ve sünnetle elde edilirler. Aynen öyledir. O halde, Said Nursi'nin görüşlerini de anlamak için onun dayandığı nakillere bakmak gerekir. En basiti bu. Allah sizden de razı olsun Abdullah kardeş. En doğrusu o zaman madem Said Nursi'den dinini almak istiyor. Said Nursi'nin nakline bakması gerekir. Ve bu anlamda usul bilmesi gerekir. Yani gerçekten bu derin bir mevzudur. Saat gecenin biri oldu. Ee, ben burada sözü noktalayacağım. Allah razı olsun sizden. İnşallah e, biz eşinize dua edeceğiz. Sizlerden de dua bekliyorum. Allah razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil e, Hangi konuda ders istiyorsunuz? E, e, bu konuda ders derken <gülüyor> <gülüyor> Amin, amin, ecma'in, ecma'in. E, Risale-i Nur. E, biz bir araştırma yaparız. Ha, Said Nursi'nin isabet ettiği yerlerle hata yaptığı yerleri mi kastediyorsunuz? Zaten biz bizzat hadis kitabından da ders işlesek, Allah'a hamdolsun, Allah'a hamdolsun, sağlam bir yol tutmaktayız. Bizzat, bizzat Buhari'yi açıp e, işlesek, sahihtir, Müslim'i açıp işlesek veya Tirmizi Nese, İbn-i Mace, Ebu Davud ve e, Ahmed i̇bn Hanbel'in hangisi olursa olsun mutlaka o hadisin durumunu ortaya ortaya koyuyoruz. Yani, bırakınız normal bir kitabı, biz hadisin kendisi, yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hücceti olan, yani sözü olan, hadisi aldığımız zaman bile, onu alıp, o hadisle ilgili, hadis halinlerimizin ne dediğini söylüyoruz. Hadisin, efendim, ee, durumunu söylüyoruz. Efendim, sahih midir, hasen midir, zayıf mıdır, efendim, mevzu mudur? Bütün bunlarla beraber hadis olduğu ortaya çıkarsa onunla çelişen başka bir hadis var mı? Bunu söylüyoruz. Hadisin mutlaka efendime söyleyeyim ee, o hadisin bütün konuyla ilgili cem edilmiş hadislerden biri olup olmadığına bakıyoruz. Ve bununla beraber hadis alimlerin bununla ilgili ne söylediğini söylüyoruz. Yani biz böyle hevadan da hadis ee, nakletmiyoruz. Öyle ki o halde inşallah bununla ilgili ben bir çalışma yapmaya gayret edeceğim inşallah. İnşallah. Çünkü şu an bizim yaptığımız bir ders var. Tevessül, teberrük, istigase konularıyla ilgili. Daha doğrusu selefilerle e, mutasavvıflar arasında bir tartışma var. E, bununla ilgili Orhan Kurugöllü hocanın bunlara yazdığı bir reddiye vardı bu mutasavvıflara. Yani Mahmud Efendi çevresine yazdığı bir reddiye vardı. Onu burada naklediyoruz. Hatta bizzat o kitabı yazan bile katılmadığımız bir yön olursa onu açıyoruz, onu söylüyoruz. Aynı demin Kıyamet Alametleri dersinde 120 yıldır diyor Güneş Batı'dan doğmasıyla Kıyametin kopması arası. Ben orada doğacak neslin nesil üzerinde mesela bir soru işareti oluştu bende ve bununla ilgili bir araştırma yaptım. Bizim dersimiz, biz Cuma günleri ders yapıyoruz arkadaşlar. Biz Cuma günü biz Cuma günü ders yapıyoruz. Yani benim dersim Cuma günleri. İnşallah Ebu Musab Hoca'nın dersinden sonra. Genelde saat 930 onu buluyor allah Alem. Çünkü günler e, uzuyor. Günler e, gittikçe uzuyor. He, gece saat 22 civarı ama ondan önce derse gelmenizi tavsiye ederim. 20 civarı Ebu Musab Hoca'nın dersi var. 22 civarı benim dersim başlıyor. Ancak hafta içi, muhtelif günlerde benim... Ee, işte az önce bahsi geçen istigase, tevessül, teberruk konularıyla ilgili dersim var. <gülüyor> Onun adını koymuyoruz. Yani hangi gün olduğu belli değil. Yarın da yapabilirim, bir diğer gün de yapabilirim. Ama cuma günleri sabit olarak inşallah bu dersleri yapmaya gayret ediyorum. He, Musa abi de linki veriyor. Biz şimdiye kadar işlediğimiz dersler bu linkte var. Bu linkte var. Bu linke girerseniz işlenmiş dersleri görürsünüz. Ee, inşallah yani özellikle Said Nursi ile ilgili kardeşin doğru bir isteği var bence. Risale-i Nur'u araştırmak, anlamak, selefilerin gözüyle Risale-i Nur'un ne olduğunu bence incelemek gerekiyor ve burada paylaşmak gerekiyor. Aslında buna hata yaptığı yerlere cevap veren kardeşlerimiz var ama ancak böyle oturacağız baştan, başlayacağız bir yerden devam edeceğiz. Bu daha isabetli olur inşallah. Tabi ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bunu bir araştırmadan sonra burada paylaşırım sizlerle. Allah sizden razı olsun. hakkınızı helal edin. bu hadihi ve allahu ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala yâli Muhammed. Subhaneke bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. ve etubu ileyk. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.